Günaydın. Haftanın son gününde son zamanlarda başlatılan kampanyalara yer vermek istedik. İlk haberimiz İstanbul'dan. Ekmel Ertan tarafından İstanbul Valiliğine ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'na yönelik başlatılan kampanyanın talebi İstanbul 2020 olimpiyatları için ÇED raporunun zorunlu kılınması. Son yıllarda kentsel dönüşüm adı altında soylulaştırma, mutenalaştırma hareketiyle süre giden inşaat sektörüne dayanarak rantçı ekonomiyi ayakta tutma çabası kitlelerin... Yerinden, yurdundan edilmesiyle sosyal yaralar açıyor. Hak ve adalet anlayışı zedeleniyor. Kalkınma fikri insan haklarının ve toplumsal huzurun önüne geçerken, belli sektör ve kesimlere sağlanan çıkar, çağın gereği olarak yönlenmesi gereken bilgi ve araştırmaya dayalı diğer sektörlerin gelişimini de engelliyor. Son yıllarda ülke genelinde sosyoekonomik gelişmenin yegane aracı hatta sloganı haline getirilen inşaat sektörü 2020 olimpiyatlarının İstanbul'da yapılmasına yönelik kampanyayı önümüzdeki yılların ekonomik belirsizliğinden ve olası bir kriz ihtimalinden sıyrılmanın bir yolu olarak görüyor diyerek söze başlayan Ekmer, İstanbul'un olimpiyatları düzenleme hakkını kazanırsa zaten doğal ve fiziksel kapasitesini zorlamakta olan ve sürekli plansız bir şantiye görüntüsündeki bu dev kentin, ...ne boyutta bir inşaat furyasıyla karşılaşacağını ve bunun ne tür yeni sorunlara yol açabileceğini hayal etmenin bile güç olduğunu söylüyor. İstanbul 2020 olimpiyat oyunları hazırlığı gerekçesiyle birçok proje yine insan haklarını, sosyal yaşamı ve çevre haklarını hiçe sayarak gerçekleştirmeye çalışılacak. Olimpiyat oyunları kuralsız ve hiçe saymanın yeni ve yüce bahanesi olacak. Bu nedenle İstanbul 2020 Olimpiyat Oyunları çerçevesinde gerçekleştirecek projelerin toplu olarak değerlendirilerek çevre etki değerlendirme raporu alınmasının zorunlu kılınmasını istiyorum diyerek talebini get dile getiren Ekmen'in kampanyası hakkında detaylı bilgi change.org/taksim-istanbul-2020 2020 İstanbul 2020 adresinde bulabilirsiniz 2020 rakamlı. Sırada Toba Tüsiada ve genel olarak sivil toplum kuruluşlarına yöneltilmiş bir kampanya var. ''Yetenekler solmasın, Türkiye'de liderlik okulu açılsın.'' diyerek söze başlayan Haydar Kömürcü, ''Çoğumuzun çocukluğumuzdan beri kim bilir kaç kez vazgeçtik hayallerimizden, birçoğu hedefe bile dönüşemeden kayıp gitti hayatımızdan. Kim bilir kaç kere kırıldık ve küstük hayata, hayallerimiz vardı, yapabilecek gücümüz de vardı. Ama hep bir eksiklik yaşadık içimizde, elimizden tutan bir el eksik kaldı hep. Oysa o hayallerin hepsi birer hedefin ön hazırlığıydı aslında.'' Tek eksik tecrübe paylaşımı yapacak büyüklerin olmamasıydı. Böyle geçti seneler hayaller birer birer öldü. Kimimizin edebiyatı çok iyiydi, kimimizin sesi, kimimiz enstrüman çalma yeteneği, kimimizin düzgün konuşma yeteneği, kimimiz bilgisayar canavarıydık, kimimiz on parmak daktilo yazıyorduk. Küçük bir itme ile havalara uçacakken ne yazık ki hepsi uçup gitti ellerimizden. Aslında eksik olan her zaman bir yol göstericiydi bizim için. Hayaller hedefe, hedefler projeye dönüşebilir, hepimizin hayatını çok farklı noktalara taşıyabilirdi diyerek gençlerin ve hayallerin, yeteneklerin desteklenmesinin önemine dikkat çekiyor Haydar. Aslında yeni bir şeyden bahsetmediğini söylüyor. Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan ve başarı öykülerine bugüne kadar taşıyan bir projeden bahsediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti gençlerin önünün açıldığı da neler başarabileceklerini birçok kez dünyaya gösterdi bu ülkenin gençleri. Şimdi gelecek nesillerin elinden tutacak. Onların hayallerini hedefe dönüştürecek ve yeteneklerine maksimum kullanabilecekleri ortamı sağlamak için bu kampanyaya destek vermenizi bekliyoruz. Umutsuzluklara tükenmiş gençlerimizin önüne bir ateş yakmak dileğimiz. Bu kampanyayla toplanan imzalar bu ülke için söyleyecek sözü olan her kurum ile paylaşılacak ve adım atılması için gerekli girişimler yapılacak. Açılacak liderlik okulu geleceğin liderlerin yetişmesine yardım edecek. Onların iyi bir eğitim almasının yanında yeteneklerinin geliştirebilmeleri adına gerekli ortamında sağlanmasını olacak. Gelin bir imzada siz atın yetenekler solmasın diyerek amacını açıklıyor ve destek istiyor. Kampanya hakkında detaylı bilgi ise change.org Taksim Liderlik Okulu adresinde. Sırada güneyden Akdeniz'den bir kampanya var. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından başlatılan kampanyanın talebi, Expo 2016'ya kadar Antalya'nın hızlı tren ağına bağlanması. Cumhuriyetimizin 100. yılı için en büyük projelerden birisi olan yüksek hızlı tren ağı projesi kapsamında 2016 yılında 15 ilimiz, 2023 yılında ise Antalya ile birlikte birçok ilimiz yüksek hızlı tren ağına dahil olacak. Antalya 2016 yılında dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olan Botanik Expo'ya ev sahipliği yapacak. Botanik Expo Olimpiyatlar, Dünya Futbol Şampiyonası ve Evrensel Expo'dan sonraki en büyük uluslararası organizasyon olarak, organizasyon olarak gösteriliyor. Çiçek ve çocuk temalı Expo 2016 Antalya, Türkiye'nin almış olduğu en büyük uluslararası organizasyon. Diğer ülkeler Expo için büyük altyapı projelerini 8-10 yıl önce alarak bu organizasyonu da gerçekleştirmişler. Bizler de 2016 Expo Antalya organizasyonu için yüksek hızlı tren projesinin... 7 yıl öne çekilmesini arzu ediyoruz. Türkiye bu projeyi öne alacak ve hızlandıracak güçtedir diyerek Expo 2016'ya kadar olan beklentilerini dile getiriyor. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Antalya'nın yüksek hızlı tren ağı ile Avrupa, İstanbul, Ankara ve Anadolu'ya bağlanmış olacağını Expo'nun yaratacağı talebin... Projenin geri dönüş süresini kısaltacağını da dile getiren o da ayrıca bu hattın Burdur ve Isparta illerimize de hizmet vereceğini Batı Akdeniz bölgesinin kalkınmasına büyük katkı sağlayacağını dile getiriyor. Diğer taraftan Antalya'ya sadece Expo için gelmesi beklenen 8 milyon ziyaretçinin yanı sıra her yıl gelen 11 milyon yabancı ve 2 milyon yerli turistin hızlı tren hattı ile Anadolu'ya bağlanmasının tüm Türkiye'yi zenginleştireceğini dolayısıyla Antalya Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin bütün Türkiye'nin projesi olduğunu vurguluyor Antalya Ticaret ve Sanayi Odası. Kampanya hakkında detaylı bilgi için changeorg antalya Tren adresini ziyaret edebilirsiniz. Sırada hayvanlar için başlatılan bir kampanya var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan kampanyanın talebi her sokağa kedi evlerinin koyulması. Serin Gül tarafından başlatılan kampanya kediler için bazı belediyelerde Kedi evleri kurulduğunu ancak bunların sayıca çok az olduğunu oysa sokak aralarında mahallelerin ni yaşatmaya çalıştığı kedilerin çok fazla olduğunu söyleyen senin ara sokaklardaki kedi evleri çoğaltılırsa en büyük iyilik yapılmış olacak. Lütfen imzanızı eksik etmeyin. Lütfen destek olalım. En azından evleri olsun diyerek talebini dile getiriyor. Kampanya hakkında detaylı change.org taksim kedi evi adresinde. Kentler için, gençler için ve hatta kediler için değişim rüzgarları. Esmeye devam ediyor. Esen kalın.